Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal Herkese merhaba Dünya Mirası Adalar programında e, Ruhban Okulu'nda birlikteyiz bugün. E, çünkü burada e, önemli bir konferans var. E, esasen 2021'de yapılması planlanan bu konferans pandemi dolayısıyla bu yıla ertelenmiş ve Ruhban Okulu'nun kapanmasının 50. yılı ile ilgiliydi. E, aynı zamanda e, okulun son müdürü ve e, manastırında baş sahibi Metropolit Maximos Rappenelis'in 30. ölüm yıldırımını ee, konu etmekte yani başlığı bu. Ee, bu arada ben de e, Dünya Mirası Hacatları programcılarından Derya Tolgay ve çok kıymetli konuğum. Burada bütün bu koşuşturmaların arasında vakit ayırdı. konferansın e, tamamen e, akışını, bel kemiğini, her şeyini planladığı için e, bir arada bize e, bize değerli bilgilere verecek konuğum okulun başrahibi. E, Piscopos Araviso Kasianos. Hoş geldiniz programımıza Çok teşekkür ederim ve, e, biz, Bir taraftan da e, Beni de ağırladığınız için teşekkür ederim e, Kapımız herkese açıktır her zaman <gülüyor> evet. Kim gelmek isterse e, Biz gelen kişileri En iyi duygularla e, Okulumuzda ve manastırımızda Ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz ben tabii bugün sizi arlamaktan da ayrıca mutluyum her ne kadar program yoğun da olsa burada bir konferans da iyi olsa sizinle günlerevel ayarladığımız gibi konuştuğumuz gibi radyonuzdaki programa katılıp iki kelime iki kelam etmek benim için de mutluluktur tekrar çok teşekkür ediyorum şimdi Ruhban Okulu Heybeliada'da aşağı yukarı 127 yıl boyunca hizmet vermiş ve sonrasında da Anayasa Mahkemesi'nin tüm yüksek eğitim kurumlarının ulusallaştırılması ya da ne demek lazım kapatılmasını öngören kararı üzerine de 71 senesinde kapatıldı. Yani neredeyse 50-51 sene geçti diyebiliriz herhalde değil mi? Ee, şimdi bu insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması açısından da bakarsak 50 senedir kapalı olan bir okuldan bahsediyoruz. Ama ben evet. sizden e, lütfen kısaca hem buranın tarihini, e, ruhban okulunu, ama aynı zamanda konferansın başladığı günde 6 Şubat e, Potios. Aziz Fotios yoğurtusu, evet. e, onun da bir e, şeysi vardı burada etkinliği, e, biraz da ondan bahsederek sonra da konferansa isterseniz evet. ayrıntılarına geçelim. E, şöyle başlamak istiyorum. Aslında burada önce manastır kuruldu. Ee, kuruluş tarihiyle ilgili net bir tarih elimizde yok. Ancak Aziz Fotios tarafından kurulduğunu biliyoruz. Ve e, 1844 yılında dönemin patriği Yermanos tarafından da manastırın içerisine e, ruhban okulu kuruldu. Kurulma sebebi ise Patrikhanenin e, din görevlerini yetiştirip patrikhane üzerindeki e, konularda hakimiyet sahibi olmalarını ve tabii ki dünyanın her yerinde dini, insanlık haklarını e, temsil etmeleri için bu okul kuruldu. Kuruluş tarihinden itibaren 1844'ten 1971 senesine kadar da okul öğretime devam etti. Lise ve akademi bölümünden oluşmaktaydı. Akademi bölümü zaten sırf teoloji bölümüydü. 1971 senesinde dönemin kararları karşısında okulun akademi bölümü kapandı. Ancak bugün halen okulun lise bölümü açık gibi. Dolayısıyla e, yıllarca tabii ki verilen bir çaba var, bir mücadele var. Bir orta yolun bulunması ve bu orta yol bulunduktan sonra da tekrar böyle değerli bir okulun... ...yarım asır gibi bir sürede süre içerisinde kapalı kalmasının... E, bitmesini umut ediyoruz. Ancak e, çok çabalar oldu ve çoğu çabada üzülerek söylüyorum karşılıksız kaldı. Evet. Son çaba e, zannediyorum 2019 senesinde e, Şubat ayındaydı gene. Bir girişimler oldu e, Türkiye ve Yunanistan arasında ancak gene ...bir neticeye ulaşmadı. Evet. evet ben e, şunu hatırlatmak istiyorum. E, önemli bulduğum için. Haziran 2012'de sanırım Halki bir toplantısı gerçekleşmişti. Ve küresel sorumluluk ve çevresel sürdürülebilirlik üzerine... E, ...odaklanan bir toplantıydı. Daha sonra 2015'te de Halki 2 toplantıları yapıldı burada. Yine çevre edebiyat ve sanat üzerine yoğunlaşmıştı. Fakat o dönemde yani özellikle 2012 senede hatırladığım çok önemli dünyanın önemli aktivistleri, uzmanlar gelmişti buraya. Bunlardan benim hatırladığım Jane Goodall, Bill McCabin, James Hansen gibi çok çok önemliydi ve küresel sorumluluk ve çevresel sürdürülebilirlik temasındaydı. Bir taraftan dediğiniz gibi okula hem ayakta tutmaya çalışıyorsunuz, ben ne zaman buradaki etkinliklere katılsam, evet. her zaman bütün sınıflar açılacakmış gibi pırıl pırıl duruyor, kaloriferleri yanıyor, sıcak suyu e, gittiğiniz zaman e, tuvaletlerde... Yani, şöyle diyeyim yani... E, hep açı e, hakikaten okul, açılmaya okul hazır. Okul 1971'de ee, ...nasıl kapandıysa o şekilde kaldı. Evet. Ve e, sınıflara inerseniz... ...bilirsiniz 80'li 70'li yılların talebeleri daha iyi bilirler bunu. Yani bizler daha iyi biliriz. Kara tahtalar hala, hala mevcuttur. Eski sıralar vardı, büyük sıralar, kapaklı sıralar. Onlar hala mevcuttur bu okulda. Ee, yalnız bildiğim kadarıyla... ...yeni sisteme göre bu sıralar kullanılmıyor. Bir de kara tahta da kullanılmıyor. Bildiğim kadarıyla... E, ...bir beyaz tahta kullanılıyor. Dolayısıyla... Tebeşir tozu da kalmadı. Ancak sınıflar tabii ki e, o dönemin nostaljik durumunu devam ettiriyor. E, okulun geneline gelirsek, okul tabii ki bakımlı tüm e, konforuyla ne kadar eksiği varsa tabii ki her zaman tarafımızca yapılmakta. Çünkü okul olması bir binanın kıymeti. Ve binada tabii ki biliyorsunuz ki tarihi değere sahip olan bir bina. Ee, 1896 yapılıdır bu bina. Ancak bu binanın yerinde 1894'teki bina Büyük İstanbul depreminde yıkılıyor. Ve o zamanlar da bir bağışçı e, verdiği yaptığı o büyük bir bağış karşısında e, şu anki gördüğünüz mevcut bina 1896'da tekrar e, öğretime ...devam ediyor. İçinde tabi... ...en önemlisi çok kıymetli bir kütüphane var. Evet. Ve bu kütüphane... ...dünyadaki sayılı kütüphanelerden biri. Gerekse kitap sayısından... ...gerekse o kitapların... E, ...tarihi değerlerinden... ...gerekse o kitapların... E, ...konularından. Dolayısıyla... Hiçbir şey için korumasak sadece kütüphane için bu binayı korumamız gerekiyor. Çünkü e, böyle bir kütüphaneye zarar gelmesini ya da böyle kütüphanenin içerisinde bulunan kitaplara zarar gelmesini kimse istemez. Evet bu kadar süre kapalı kalması evet. e, adeta kullanıma yani kimsenin bu kültürel ve e, aynı zamanda ben doğal bir miras parçası çünkü içerisinde e, biliyoruz ki kendi kendine sürdürebilen bir sistem oluşturmuşsunuz. Burada burada hayvanların bakımları ve ürünleri var. İşte horozlar, tavuklar, keçiler dahi var ben gördüm. Kendiniz ekiyorsunuz, biçiyorsunuz. Güneş enerjisiyle döndürüyor olabildiğince kendini. Yani oldukça ekolojik anlamda da kıymetli ve birçok e, ülkenin özel bahçe e, evet. minyatür demesek de örneği var burada. O da çok çok kıymetli. O, onlardan da biraz bahsedebiliriz Şöyle bahsedeyim. O bahçe, tematik bahçe diyoruz biz onların. Ve küresel bahçe. Yani dünyanın her tarafından çeşitli bitkiler var. Brezilya, İngiltere, Fransa, Afrika, her ülkeden bitkiler mevcut. Bunları e, şu an Amerika Başbiskoposu ...görevini sürdürmekte olan... ...benden önce de burada... ...baş rahiplik yapmış olan ve kendisi de benim... E, ...Selanik İlahiyat Fakültesi'nde de... ...hocamdı... ...Sayın e, Elpidoforos... Hı -hı. E, ...oluşturdu... ...büyük çabalar karşısında... Hı -hı. ...ben de tabii ki... ...bunların yaşaması için elimden geleni yapıyorum... ...bitkiler... ...dönem dönem bozulabiliyor... ...hava şartlarından biliyorsunuz ki artık... iklimsel problemler yaşıyoruz... ...yazlar çok sıcak geçiyor... Kışlarda e, dondurucu derecede soğuk oluyor. Dolayısıyla bazı bitkilerde bozulmalar olduğu zaman da ben e, elimden geleni yapıp tekrar bozulan bitkinin yerine aynı bitkiyi koyup o bahçeleri yaşatmaya çalışıyorum. Hayvanlara gelirsek e, şöyle bir durum vardır. Ezelinden beri bu okulda e, bir eşek geneliydi. Eşek her zaman varmış bu okulda. Hatta bu okulun mezunları da söylerdi. Marco diye bir eşek varmış. Bu Marco e, okulun erzağını taşırmış. Ve e, Marco'dan sonra e, eşek olayı devam etti. Tabii ki e, Sayın Patriğimiz de, Sayın Bartolomeus da, e, kendisi Gökçeadalı ve doğayı hayvanları biliyorsunuz ki çok seviyor. Evet, evet. E, onun içinde biz de burada şu anda e, üç tane eşeğimiz, oldukça e, fazla keçimiz, koyunumuz, e, tavus kuşlarımız, evet. e, horoz, tavuk, köpeklerimiz. Yani bir e, doğan evet modeli. yani Burcu. doğada bir tek insanlar yaşamamalı. Biz, biz bunu söylemeye çalışıyoruz. Yani bu dünya bir tek insanlara ait değil. Bu dünya Allah'ın ...nefes verdiği... ...yaratmış olduğu her canlının dünyasıdır. Bitki olsun, hayvan olsun... ...insan olsun, ne olursa olsun... ...ama bu dünyada... ...Allah ne yarattıysa... ...bu dünyada yaşam hakkına sahiptir. Dolayısıyla biz de bu... ...arazimizin içerisinde, okul bahçesinin içerisinde... ...tüm canlılara... E, ...yer veriyoruz. Hı hı. Ve... E, onlara gerçekten teker teker de ilgileniyoruz. Hatta benim... Yani ...Facebook'ta da bakarsanız en son... E, ...kar yağdığı zaman... İşte köpeklerle oynuyorum karların üzerinde. Çünkü her canlı sevgiye muhtaçtır. Ne olursa olsun sevgiye muhtaçtır. Biz de burada e, onlara sevgi vermeye çalışıyoruz. Ve onları bu zor dünyanın içerisinde çünkü dünya artık çok zor oldu. E, şöyle diyeyim insanların bile zor yaşadığı bir dünyada biz bu hayvanlara değer verip Onları e, dünyanın içerisine tutmaya çalışıyoruz. O halde ben burada bir e, bilgiyi eklemek istiyorum. Siz gayet güzel e, söylediğiniz zaman açmak istiyorum. E, çünkü e, Sayın Patrick Bartolomos, Ortodoks din adamı ve bir tarihçi aynı zamanda çevre filozofu ve e, Evet. Ve bu okulun mezunudur kendisi. Evet, evet. evet. Kendisi Şimdi... bu okuldan mezun oldu, bu okulda mezun olduktan sonra da e, görevde de yaptı. Evet, yani Ortodoks... bu okulla gerçekten e, çok uzun yıllar yaşadı bu okulun içerisinde. Evet, ve Ortodoks Kilisesi'nin ruhani önderi evet. konferansında zaten yapışını e, evet. yaptı kendisi. Evet. Ve e, en büyük endişesi de sizin aynı endişeleri dile getirdiğiniz gibi doğanın tahribi. Bunun için hatta kendi lakabı da Yeşil Patrick. Evet. Yeşil Patrick. Yeşil Patrik. çünkü doğa sevgisi ve yazdığı bir kitap da var sanırım. Ben öyle hatırımda kaldı. Kompozisyonlar adıyla evet. ve kendisi oldukça hani. Türkçe, Rumca, Latince, İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca e, biliyor. Çok dediğiniz gibi burada eğitim almış. Evet. Çok daha sonra İtalya'da, insanlar... İtalya'da evet. Roma'da okudu. Yani burada ne kadar kıymetli insanlar yetişmiş evet. ve şimdi 50-51 senedir burası kapalı. Size şöyle diyeyim, eğer bu okul açık olsaydı ben de Selanik Üniversitesi yerine burada okuyacaktım. Hı -hı. Bu şöyle diyeyim, e, yaşımdan ötürü daha genç olduğum için. Ben bu okulun açık halini, talebeli halini bilmiyorum. Ancak e, her zaman ilgimi çekmiştir ve mezunlarla da e, fırsat buldukça da konuşmuşumdur. Nasıldı, programı nasıldı, e, hayat nasıl geçiyordu burada. Evet. Ve gerçekten de bu insanlar anlatırken bazen gözleri bile doluyor. Çünkü e, nasıl bilirsiniz askeri hatıraları vardır unutulmaz. Böyle okullardaki hatıralar da unutulmaz. Ancak hatıralardan ziyade çıkarmış olduğu başarılı din adamları. Ve bu din adamlar, bu din adamları Patrik olanı da var aralarında, patrikler. Evet. Metropolitler, büyük yazarlar, büyük teologlar. Ancak 50 yıldır bu durum durmuş vaziyette. Peki e, vaktimizi değerlendirmek için sonlara geliyoruz. Tekrardan ben konferans için. Evet. Konferans Konferansın için. ana teması şudur. Aslında bu konferans 2021 yılında yapılacaktı. 71-2021 91-2021 71 ile 2021 yılları arasında okulun kapanışı. Tam 50 yıl. Yarım asır. 91 ile 2021 arası da okulun son müdürü ve son başrahibinin ölümünden 30 yıl geçmesi. Ee, bu iki e, büyük olayı anlatmak için ve tabii ki e, herkes içindeki duyguları bir araya getirmek için gerekse okulun 50 yılını, gerekse e, son başrahibi ve müdürü ee, rahmetli Maksimos Repanelisi almak için çünkü e, talebelerinin çoğu hayatta şu anda onu yaşamış olanlar 71 çünkü e, 91 senesi diyelim 91 o kadar da uzun bir dönem değil 30 yıl 31 yıla kadar e, tekabül eden bir dönem ee, onu yad edip onun anılarını, onun başarılarını onun çabalarını bu okulun kapanmaması için ve onun yetiştirdiği talebeleri anmak için burada biz bu e, konferansı düzenledik. Ve konferans oldukça da e, başarılı geçti. Çok güzel konuşmacılar, çok başarılı profesörler bulundu konferansta. Bahseder misiniz e, konuklarınızdan? Çok kıymetli konuklarınız var. E, Selanik İlahiyat Fakültesi'nden tabii ki e, sayıca fazla olan. Profesörler ama ilk konuşmacımız tabii ki Sayın Patrik Bartolomeus'tu. İkinci konuşmacı e, okulun yönetim kurulu başkanı Terkos Metropoliti Sayın e, Apostol Daniilidis Ki kendisi burada e, Sayın Apostol burada da 16 yılı e, başlayıp rayıklık yaptı bu makamda. Şöyle diyeyim ben e, 96-97 senelerinde daha bu görevi başlamadan e, bizde belli bir deneme süreci vardır. Kişi gerçekten din adamı olabilir mi olamaz mı diye bir deneme sürecinden geçiyoruz. Ben ilk deneme e, sürecimi burada Sayın Apostol'la geçirdim. O zaman o burada baş rahipti. Ben de talebeydim yanında öyle diyeyim. Talebe derken yanlış anlaşılmasın. E, din açısından talebeydim. E, ve burada kaldım. O, az bir sürede daha sonra tabii ki ben e, Selanik İlahiyat Fakültesini e, bitirdim. Ve tabii ki burada... Fener Rum Patrikhanesi'nde Kadıköy Rum Ortodoks Metropolitliği'nde görevime başladım. Son iki yıldır da e, Sayın Patrik tarafından atamam bu okulda. Bu okulda yapıldı. E, Konferansın da ana temasında işte size bahsettiğim gibi e, zor geçen 50 yıl acaba bir çözüm olabilir mi? Bir ışık var mı? Okulun dünü Bugünü ve yarını. Zaten benim de konuşmam e, bugünü ve yarınıydı. Dünü hakkında ben okulun fazla değinmedim. Çünkü ben yaşamadım. Dün konusunu ben e, bu okulu yaşamış olan kişilere bıraktım. Onların anlatması daha doğru olacaktı. Ancak bugünü ve yarını tabii ki e, benim bildiğim konular ve tabii ki e, bir çaba sarf ettiğim konular e, tabii ki bazı hedeflerim var. Sadece benim değil. Biz tabii ki her zaman şunu deriz. Bizim nesil din adamları, benim yaşımda olanlar. Biz Sayın Patrik Bartolomeu's'ün elinde büyüdük. Biz ondan bazı şeyleri öğrendik. Bazı çoğu şeyi ondan öğrendik. Dolayısıyla onun patriklik makamına çıkarken 1991 senesinde Yapmış olduğu konuşmada bir sürü hedefi vardı kendisini. Bu hedeflerin içerisinde de tabii ki ruhban okulunun tekrar açılmasıydı. Ancak 30 yılı kapattı kendisi de. 60 yıl din adamı olarak 30 yılda patriklik makamındaki biliyorsunuz 30 yıl patriklik makamında görev yapmak da pek kolay sayılmaz. Zor bir makam. 30 yıl önce patriklik makamına çıkarken söylemiş olduğu Çoğu şeyin belki iki katını yaptı hayatında. İki katını yaptı. Ancak konu ruhban okuluna gelince maalesef bir neticeye ulaşamadık. Evet. Ve tabii ki konferansta e, benim de tabii konuşmamda vardı. Kendisine şunu dedim. Siz dedim 30 yılda çok şey yaptınız. İnşallah dedim buranın da dedim açıldığı günü görürsünüz. Hep beraber görürüz. İnşallah. Evet. İnşallah. Çünkü bir taraftan da e, konferansta kıymetli üniversitelerden profesörler de vardı evet. ve genel anlamda e, insan hakları evrensel e, bildirgesi üzerinden ve e, dini inançların özgürlüğü üzerinden de konuşmalar oldu. E, çok inançlı, çok dilli, çok kültürlü, dü dünya mirası adalar dediğimiz yer böyle bir yer. Çünkü evet. ve bunun zenginleşmesi... Ee, bizim yani argümanımız UNESCO'ya girmesi için e, doğal tahribatını da kültürel mirasını da engelleyebilmek. Fakat bir taraftan Marmara'nın da bugün geldiği durum, bütün biyoçeşitlilikte biz büyük kayıplar veriyoruz. Aynı zamanda Rum nüfusu da büyük e, erime göstermiş. Neredeyse 2000 filan benim bildiğim yanlıştır belki ama... Oo, şöyle diyeyim, yani, yıllar içerisinde bazı siyasi... ...problemler karşısında tabii ki... Evet. E, ...Rumazınlık... ...maalesef evet. azaldı. Onun için hani biz bu bütün çeşitliliğimizle... E, ...güzeliz esasında. Güzel bir ülke. Bütün bunları yani, hem diyor çeşitliliğimizi... E, ...hem insan çeşitliliği. Dostça yaşayan evet. iki farklı kültür diyor. İki farklı e, dine ait... ...ama ortak kültürü olan insanlar vardı. Mozaik kültür. Hı. Beraber yaşıyorlardı bu insanlar. Yani birinin Yorgo olup... ...öbürünün Ahmet olması... ...pek önemli değildi. Sadece... E, ...birbirlerine selam vermesi önemliydi. Hatta bu ben takip ediyorum... ...ada'ya geldiğimden beri... E, ...Facebook'ta bir sayfa var... E, ...Heybeli Adası ile ilgili... ...orada insanlar eski resimleri... ...paylaşıyorlar. Eski... E, ...futbol maçlarını... ...işte Çam Limanı'na gidip... ...eğlendiklerini. Bakıyorsunuz alttaki resimlerde... ...etiketlemelerde ya da... ...tabii ki artık etiketlemelerin bazılarını yapamıyorlar... ...çünkü o bazı kişiler ölmüş aramızdan ayrılmış... Ama görüyorsunuz ki insanlar hep beraber yaşıyorlardı. Evet. Ancak bazı dönemler bazı siyasi olaylar diyelim evet. e, bizi bu duruma getiriyor. <gülüyor> sonuna gelirken şunu da belki hatırlatma gerekir. Siz güzel bir yere değindiniz yani nostalji gibi o resimler ama bir taraftan da gördüğümüz gibi ruhban okulu kapalı. Elan Ticaret Okulu kapalı. Sanatoryum kapalı. Bahriye Mektebi kapalı. Yani Heybeli'deki kurumların neredeyse tümü kapatılmış durumda. Şimdi Elan Mektebi... Ticaret Mektebi zaten o 1940 ya da 41 senesinde kapatıldı. Evet. Ve orası tamamıyla bizden gitti. Onun bizimle bir bağlantısı yok o binanın. Sadece bildiğimiz içinde bahçesinde iki tane şapel var. Ancak şapellerinde durum hakkında bir bilgimiz yok. Eee... Orası 1941'de benim bildiğim kadarıyla e, kapatıldı. Sadece o zamanlar Ebeli Ruhban Okulu kaldı. O da zaten 1971'de kapandı. Evet. Şimdi diğer mekteplere gelirsek pek bir e, ilgi alanıma giremez. Çünkü bilemiyorum e, askeri okullar neden kapandı, neden yer değiştirdi. E çünkü bazı okulların yerine de yeni okullar açıldı. Mesela bildiğim kadarıyla Tuzla tarafında yeni okullar var. Yeni askeri hı hı. E, liseler var. Çünkü ben Tuzla'da oturuyorum. Hı hı. Ancak ne amaçla kapandı? Ancak yenilenmek için mi kapandı? Bu konu hakkında bir bilgim hı, yok. Hı, hı, hı, hı. Bu soruyu ben biraz kendi vatandaşlığım üzerinden sordum. Evet. Buraların hiçbirine giremiyorum. Ben yani, misal ben Diyarbakır'da askerlik evet, yaptım. E, o Kolordu'da. Adal olarak üzüyor yani. Bütün mekanlar bu... Önemli yani ben, ben Adalı değilim. Ben Burgaz Adası. Yani Adalıyım. Evet. Ben tabi Heybeliydim. Ben Burgaz'da büyüdüm. Ee, 12 yaşıma kadar Burgaz'da yaşadım. Ee, şunu diyebilirim. Beni şu anda adalar üzerinde üzen en büyük mesele yazın çıkan orman yangınlarıdır. Hmm. Biliyorsunuz ki Heybeli son iki yıldır peş peşe Çam üst tarafında e, iki tane orman yangını yaşadı. 2020'de ve 2021'de ve aynı yerde yaşadı aslında aynı bölgede aynı noktada yaşadı dolayısıyla e, benim temennim şu e, doğaya zarar vermeyelim ormanlara da zarar vermeyelim ve her şeyi koruyalım ve barış içinde yaşayalım. Daha konuşacak çok şey var. Ben değil, bir program sonrasında tabii, tabii. kütüphaneyi daha ailesiyle dinlemek tabii isteriz. Ki, tabii önemli ki. bir miras çünkü orası da. Ee, tekrar size çok çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler diliyorum. Bu, bu sanırım biz pazartesi kayıt yapıyoruz ve bu akşam bitiyor tamam. e, konferans. E, efendim e, konumuza tekrar çok teşekkür ediyorum. Ruhban Okulu Başrahibi Piskopos Araviyaso Kasianos'tu. Evet. Sağ olun. Var. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. <gülüyor> Sağ olun. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz sevgili dinleyiciler. Hoşçakalın. Adalar hepimizin.